ol bu Selam katkılarıyla hazırlanan ilmal programında tekrar karşınızdayız umre vazifesi için sal topraklardaydık. Kısa bir ara vermiştik değerli Fatih Kalender hocamızla beraber. Hocam hoş geldiniz. Allah umrenizi mebrur eylesin. Allah razı olsun. Rabbim cümlemizin ümresini kabul, kabul etsin inşallah hocam. Hocam nasıl geçti? Kısaca bir Efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor. El umretu li'l umra kefaretun lima beynehuma. İki umre evet. arada işlenen günahların kefaretidir. Elhamdülillah gittik, vazife yaptık dualar yapıldı. Yapılan dualara amin dedik. Rabbim kabul etsin. Tabi burada hmm. aslında önemli olan şöyle bir işlem var. Ee, bir kazanım var. Bir de bu kazanımı kaybetmemek var. Evet ee, Kazanım kaybetmemeye nispetle daha kolaydır. Çünkü kazanım amelle alakalıdır, eylemle alakalıdır. Kaybetmek ise terk ile yani bir şeyi yapmamakla alakalıdır. Şöyle ki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 Bankaların internet bankacılığını, bankacılığını kullanarak internet üzerinden fatura ödemek caiz midir? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala rasulillah ve sallallahu ta'na aleyhi ve sellem ve ba'du.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 Memurdan memura farklılık olabiliyor, anlayış farklılığı olabiliyor. Evet e, Oysa bir ifade haramı helal veya helali haram yapabilir. E, bu önemlidir. O yüzden kardeşlerimizin her bir ferdi olarak şahsına, adır, a, a, yani şahsına özel fetva sormalarını tavsiye ediyoruz. Gelelim internet bankacılığı sistemi e, ki bu da bir kolaylıktır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 Ee, normalde bu namaz iki rekat olarak kılınır. Ancak 4 rekat kılınması durumunda faziletine dair birçok e, rivayette vardır. Ki bu rivayetlerden bir tanesi hatırladığım kadarıyla İbn-i Ebi İbn Şeybe'de geçen bir rivayet. Ee, Abdullah i̇bn Amr radıyallahu teala tarihe ile rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Men salle erba'an ba'del işâ'i künne kekadri hinne min leyletil kadir. Her kim yassı namazından sonra 4 rekat namaz kılacak olursa yani yassının son sünnetini 4 rekat kılarsa bu dört rekat namaz Kadir Gecesi'nde kılınan 4 rekat namaz gibi değerlendirilir. Hmm. E, tabi bu hadis-i şerif e, İbni Ebi Şeybe'deki bu rivayet e, mevkuftur. Ama ehlince de malum olduğu üzere fada ile dair sevaba dair olan e, rivayetler hükmen merfudur.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 Tabi sadece bu e, yastı namazıyla alakalı değil. öğle namazının son sünnetinin 4 rekat kılınmasında da evet. teza e, birçok fazilet vardır. E, yine hatırladığım kadarıyla Ahmet ibn Hanbel e, rivayet etmiş olduğu radiyallahu teala anhu rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Efendimiz öyle buyuruyor. Her kim men salle erba'an e, ba'de kable zuhur ve erba'an ba'de zuhur harreme hullahu alel nar. Her kim öğle namazın öncesinde ve sonrasında 4 rekat namaz kılacak olursa allah Teala Hazretleri onu cehenneme haram kılar. Evet. Ee, bu da bir fazilettir. Ee, fazilettir yani. Bunlardan tabii istifade etmemiz gerekir. Ee, belki daha önceki konuşmalarımızda ifade etmiştik, anlatmıştık. Rahmetli Asrı Hocamız vardı. Ee, onun meşhur bir ifadesi var. Allah rahmet eylesin. Rabbim şefaatine nail eylesin. İsmaila -e Camisi'nin eski müezzini. İsmaila evet, evet bir arapla muhabbet ediyor Benim o zaman yaşım küçük yanındayım. Medineeğiine ev ver araba diyor ki en o hepbul beleş e, tabi Arap ene tabirni anlıyor Ben demek o hep buyyu da anlıyor seviyorum demek ama beleşin hangi manada kullanıldığını anlayamıyor Evet as Spoca Rahimullah orada bir espri mahiyetinde evet. böyle bir şey kullanıyor soru soruyor diyor yaseydimamanel Beleş bu beleş dediğin şey nedir Onun zenne rahmetli hocamız diyor ki el beleş eşi ulledi lahi le valeh hmm. karşılığı olmayan şey beleştir. Onun üzerine e, o Arap'ın ifadesi şu andaki gibi aklımda iden ene uhibbuhu ya seyid o zaman ben de onu çok seviyorum. <gülüyor> Hakikaten bu gibi şeyler e, ümmeti Muhammed evet. için bir beleştir, e, bir fırsattır. Mevla Teala bu ümmete ikramıdır. Bunları değerlendirmemiz gerekir. Evet. Yani az şey yapıp çok sevap elde etmenin bize sağlamış olduğu kolaylıklarıdır. Evet, Rabbim... Kılınış şekli ikindinin sünneti gibi. Aynen ikindinin ilk sünneti gibi. Gayri müekkettir. Yani evet. birinci teşebbütte Salli Bari'yi okuyacağız. Ondan Üçüncü evet. rekatta Subhaneke'den başlayacağız ve bu şekilde bir iki rekat daha ona ilave edeceğiz.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 Eğer böyleyse zaten buranın bir mülk olmadığı aşikardır. Evet. Bir de bazen mülk oluyor, kurum orayı komple satın alıyor, üzerinde tesis yapıyor, villalar yapıyor ve devrelere bölerek bunları işte 15'er gün olarak insanlara satıyor. Evet. Ve siz de buradan yer almıyorsunuz ama aslında yerin tamamını değil bir hisse almış oluyorsunuz. İşte 24'te bir hisse almış oluyorsunuz.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 Yani içeriliğinde, hartiksinde, hafızasında mushafın olması ona musaf hükmü vermez. Evet Çünkü gerçekte o bir musaf değil. Orada bir nakış yoktur. Ee, sadece belli kodlardan ibarettir. O kodların e, aksetmesindeki zuhuru farklı olacaktır. Evet. Onlar o şekli oluşturuyor. Dolayısıyla kapalıyken ekranda hiçbir şey yokken, hafızasında varken onun tutulmasında e, caiz olacağı noktasında muhasır alimlerin hemen hemen ittifakı vardır. Yani hemen hemen tabirini kullanıyorum. İhtilaf edeni pek duymadım. Evet. Yani farklı görüşlerde denip görmedim, duymadım. Ancak açıkken ona tutma meselesine gelince bu noktada işte dediğimiz gibi iki anlayış var. ikinci anlayış ise biraz daha ağır basmakta. Tabii bazıları diyor ki işte efendim bu silinebiliyor. Yani bir tuşa basıyorsun bir anda yok oluyor. Peki silinmesi oradan nakşın olmadığını gösterir mi? Deniyor ki hayır kurşun kalemle yazsa bir insan ayet-i o da silinebiliyor. Ee, ancak suya yazması böyle değil. Niye? O çünkü yazamıyor zaten nakş evet. olmuyor. Evet. Burada ise bir nakış gerçekten var ancak dijital ortam olduğu için onun silinmesi de e, tıpkı yazılması kadar kolay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 Yani şöyle düşünelim Kur'an-ı Kerim mushaf var elimizde e, tab edilmiş ama yağlı kağıt üzerinde ince bir jiletin çekilmiş. Orada hiç kimse demiyor ki bu ayrı bir şeydir. Evet. Neticede ondan bir bir, yani bir bütünlülük vardır. O yüzden bu noktadan bakıldığı zaman ki e, ihtilaflı olmasa Abdest ise bile yani. ihtiyaç sadedinde e, buna dokunurken illaki abdestsiz olmaya gayret etmeli. Tabii bunu önce şunu söylemek lazım.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 Müslüman ahlakından değildir ki özellikle bu bir aileden bir fert ise evet. e, bu noktada da e, emri bir maruf nehyanl-i münkeri terk etmemek gerekir. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam e, buyuruyor, مَنْ رَعَى مُنْكُنْ مُنْكَرًا فَالْيُغَيْرِ بِيَدِهِمْ Münkeri gördüğünüz zaman, yanlışı gördüğünüz zaman elinizle onu düzeltin. Eğer buna imkanınız yoksa, فَيْنَّمْ يَسْلَطِي فَبِي لِسَانِهِ Lisanınızla bunu düzeltin. فَيْنَّمْ يَسْلَطِي فَبِي kalbi Buna da imkan yoksa en azından kalple buğz edin. Yani safınızı belli Burada da kardeşimize düşen mademki babasının böyle bir işlemi varsa bu noktada ona karşı tepkisini koyması ama tabii bu tepki demek aile bağlarını kopartmak anlamında değil. Yani babalık makamını göz ardı etmemek kaydıyla güzel yapıcı bir lisan ile bu yanlıştan onu vazgeçirebilme adına gayret edecek, sarf edecek.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 Tabi bunun ne getirecek ne götürecek bunu da hesap etmesi gerekir. E, bu doğrultuda yani ondan vazgeçirebilmeye yönelik bir eylemde bulunması elbette e, Müslümana yakışandır. Evet hocam. Hocam son olarak sorumuz e, abdestle alakalı. Hocam diyor bazı kaynaklar büyük havuzun ölçüsünü 45 ila 48 metrekare gösteriyor. Bazı kaynaklarda 23 ila 25 metrekare gösteriyor.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 Yani 10 ziraya 10 zira bir zira işte yarım metre olarak düşünecek olursak beş herhalde 5'e beş. 5 beş gibi 25 metrekare. 25 metrekare veya işte 30 metrekare ziranın boyutlarına göre bu kadarlık bir alan ise derinliliği ise işte avuçladığımız zaman dibi açılmayacak şekilde bir su ise böyle bir suya necaset düşse ve bu necasetin eseri de bu suda belirmeyecek yani belirlenmezse ortaya çıkmazsa o zaman bu su temizdir bu su pislenmiş değildir.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 Ama avam insan ve vesveseye düşme ihtimali olacağı için deniyor ki üç kere yıkayacaksın. Müteahhir evet. buna bir kalıp getirmiş. Üç kere yıkadın ve her defasında sıktıysa artık temizdir. Velev orada rengi kalsa bile, kalsa bile. velev orada kokusu kalsa bile. Niye? Çünkü insanları vesveseye düşürmem adına. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ayağınızın tozuyla lütfettiğiniz, katıldığınız, Allah Celle Celaluhu vermiş olduğunuz bilgilerle amel etmeyi ihlaslı bir şekilde nasip eylesin inşallah. Amin. Allah Değerli izleyenlerimiz bir İlmal programın tekrar sonuna geldik. Rabbim diğer programlarda görüşmeyi bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet efendim.